324. konu, Cerir'in Ensar'dan olduğu için Enes'e hizmet etmesi, Enes şöyle anlatıyor, Cerir'le birlikte yolculuk yapıyorduk, kendisi bana hizmet ediyor ve şöyle diyordu, ben Ensar'ın Hazreti Peygamber'e hizmet edişine şahit oldum, bunu bildiğim için de Ensar'dan kimi görsem ona hizmette bulunurum.